Ağuzzu bıllahim ne Şeytanı Rajim Bismillahi r ve nesdainuhu ve nestafiro ve naguzzu bıllahim in şurur ve in seyate Men yehdihi Allahu falam zillle ve men yudl falahadiyle. Ve işşadu an lahi illallah wahtahu da shirikle ve işşadu an Muhammedan abduhu ve rasulu. Amma bad. Fıın istaql hadis kitab Allahı rıxir alhedihi Muhammedin Sallallahu aleyhi sallam. Bir şeyler, umurlar muhtaçtuhar ve her muhtaçtın bir ve her bir a ve, valale, ve kitabının şerhinde, dualar ve zikirler kitabında kişi Allah için sevdiği kimseye ne der? Başına kalmıştık. 712 no'lu rivayet. Enes bin Malik radialan dedi ki: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında oturuyorduk. Bir adam oradan geçince topluluktan birisi. Ey Allah'ın Resulü muhakkak ki ben şu adamı seviyorum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu ona bildirdin mi dedi. Adam hayır dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalk ona bildir buyurdu. Bunun üzerine adam kalktı ve o adama dedi ki ey şuradaki vallahi ben seni Allah için seviyorum. O adam da kendisi için beni sevdiğin zat da seni sevsin dedi. Bu hadis müslimin şartına göredir. Zahir bin Tahir Şehami cüzünde. Ziyav-ı Muhtare'de Ahmet İbni İbban, Sünnel-ül Kübra'da Nesai rivayet etmişlerdir. Elbani sayhada Mukbil Bin Adi Sayı-ül Müsnet'te etmişlerdir. Övgüde aşırılıktan sakındırma 713 oldu rivayet. Abdullah bin Eşşehir Rad radiyallahu anh dedi ki, ''Ben bir gün amir oğullarının elçileriyle birlikte, elçi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna gitmiştim. Nebi sallallahu aleyhi ve selleme, ''Sen bizim seyidimizsin dediler.'' Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Seyyid Allah'tır buyurdu. Onlar sen bizim en fazla ettiğimiz, iyilikte eli, eli en üstün olanımızsın dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki diyeceğinizi söyleyin yahut sözünüzün bazısını söyleyin. Şeytanlar sizi sürüklemesin. Bunu Müslüm'ün şartına göre bir isnatla Zahir bin Tahir-i Şehami cüzünde, Bukhari edebil müfredde Ebu Davud, Nesai-i Kübra'da Ahmet İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hadi Sayül-i Müsnet'te etmiştir. Bağışlanma dilemek 714 nolu rivayet Ömer bin i̇bn Ömer radıyallahu anh'a'dan. Muhakkak ki bizler Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin tek bir mecliste 100 defa şöyle dediğini sayardık. Rabbim beni bağışla. Sana tevbe ederim. Muhakkak ki sen tevbeleri kabul edensin ve pek merhametlisin. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Ebu Davud, İbn Ban, İbn, İbn Mace, Tirmizi, Sünenü Kübra, Nesai, Ahmet Tayalisi, Edebül Mufret'te Buhari, Abd bin Humeyt Taberani, Davat'ta Beyhaki rivayet etmişlerdir. Muhbil bin Hatice'ylmüşnepte tahric etmiştir. 715 nol rivayet i̇bn Mesud radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim üç defa kendisinden başka ibadete layık hak ilah olmayan hay ve kayyum olan Allah'tan bağışlanma diler ve ona tevbe ederim derse savaştan kaçmış bile olsa günahları bağışlanır. Bu hadis müslimin şartına göredir. Beyhaki davatta hakim taberani rivayet etmişler Elbani es da tahric etmiştir. 716 ne olur rivayet? Cabir radiyallahu anh'den tesbihin fazleti hakkında. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'a hamd ile tesbih ederim derse onun için cennette bir hurma ağacı dikilir. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İbn-i Haceru Laskalani, Mucem-i Meryem'de, Hakim, İbn-i Ban, Tirmizi, Sünnel-i Kübra'da, Nesai, İbn-i Şeybe, şer Sünnede, Begavi, Ebu Yala Mücemü'sarir'de Taberani ve et Taberani, Temam er-Razi Fevaid'inde, Ebu Nuaym Marife'tü'sâbe'de, Esbehani Et-Tergib ve Terhib'de, Dineverî Mücalese'de, Ebu Kasım El-Bezzaz Fevaid'inde, Ebû Bekir el-Attar Fevaid'inde, davatta, Davât'ta İbn Asakir Tarih'inde rivayet etmişlerdir. Elbani Sahih'a da tahric etmiştir. Selam vermenin fazileti 717 olur rivayet İmrân bin Hüseyin radıyallah dedi ki: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydık. Bir adam geldi ve Esselamu aleyküm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamına aynı şekilde karşılık verdi ve 10 buyurdu. Sonra bir başkası gelip Esselamu aleyküm ve rahmetullah diyerek selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu selamı aldı ve 20 buyurdu. Sonra bir başkası daha geldi. O da Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu diye selam verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun selamını da aldı ve 30 buyurdu. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. İlmül Mukri müceminde Ebu Davud, Tirmizi, Ahmet, Darimi, Sünel Kübra'da, Nesai, Taberani, Rüyani, Hilgetül Evliya'da, Ebu Naim rivayet etmiştir. Şeyh Mukbul Sayıl Müsnet'te tarih etmiştir. Her karşılaşmada selam vermek. 718 mal rivayet. Enes Radyolant dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ashabı, yürürlerken bir ağaç veya duvar aralarına girip de biri sağa diğeri sola ayrıldıklarında, Tekrar onun ardından buluştuklar zaman birbirlerine selam verirlerdi. Aynen. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. i̇bn Sünni, Amel-ül Yevme ve Leyla'de, Bukhari, edebil Müfredde, Taberan, Mucem, Levzat'ta rivayet etmişlerdir. Elbani da tercih etmiştir. kitab Ehli'ne selam ile başlamamak 719 719'un rivayet. İbn-i Ömer dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. <Gülüyor> Yarın Yahudilerle karşılaşacaksınız. Onlara selam vererek başlamayın. Eğer size selam verirlerse ve aleyke deyin. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Beyhaki rivayet etmiştir. Elbani Ruhal-i Galil'de eder. Mektuba selamla başlamak 720 oldu. Rivayet İbn Abbas Radyalama'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Teyma şehrinin piskoposuna selamla başlayan bir mektup yazdı. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Ebu Labbas el-Asami cüzünde, i̇bn Ban, Zeyol-Maktiz el-Muhtare'de, Hatip el-Muhtefak ve el-Muhterak'ta, İbn-i Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Burada e, iki açısı var bu rivayetin delaletinin. Birincisi, e, Bukhari'de geldiği üzere Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, vesselamın e, hirakle yazdığı mektupta, Esselamu Ala Men İpteba'al Huda." diye selam hidayete tabi olanlara olsun diyerek başlamış olması muhtemeldir. Çünkü burada bir açıklık yok. Ee, i̇kincisi mutlak alınırsa yani Esselamu Aleyküm şeklinde de e, başlanabileceği gibi bir mana çıkar ki bu biraz e, zorlama olur. E, yani en ihtiyatlı olanı kitab ehli veya kitapsız kafirlere Selamla başlanacaksa bile Allah Resulü'nün yaptığı gibi Esselamu ala men huda demek gerekir. Doğrusu Allah bilir. Yolcu gönderirken söylenecek şeyler. 721 mi olur rivayet. El-Kasım bin Muhammed Rahimullah dedi ki i̇bn Ömer radıyallahu anh'ın Bir adam geldi ve yolculuğa çıkmak istiyorum dedi. Abdullah radıyallahu anh ona dedi ki Bekle de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in veda ettiği gibi sana veda edeyim. Dinini, emanetini ve amelinin sonucunu Allah'a emanet ediyorum. Bu hadis Bukhara ve Müslim'in şartlarına göredir. İbn-i Uzeymi, Hakim, Ahmet, Ab bin Hümeyd, Tirmizi, Sünev-i Kübra'da Nesai, Ebu Yala, Taberani ve Beyhaki rivayet etmişlerdir. elvan da tarih eder. 722 oğlu rivayet. Muhammed bin Kab el-Kurazi Raymullah dedi ki, Abdullah bin Yezid el-Hotami radiyallahu anh bir yemeğe davet edildi. Geldiğinde evi döşenmiş halde buldu. Dışarı çıkıp ağlamaya başladı. Ona neden ağlıyorsun dediler. Dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birlik uğurlarken vadiye ulaştığında şöyle derdi. Dininizi ve amellerinizin sonucunu Allah'a emanet ediyorum. Bu hadis müslimin şartına göredir. Belazuri, ensab Eşraf'ta hakim Ebu Davud, Sünen-ül Kübra ve Nesai, Ahmet bin Ambel Mehamili Etdua'da, İbn-i Kani Mucerin Sahabe'de, İbn-i Sünni Amelyev ve Leyle'de, Ebu Naim Marifet Sahabe'de, Taha-i Şeru Muşkilli Hasar'da, Beyhak-i Zünen'de rivayet etmişlerdir. Elbani Sahih'e'de, Şeyh Muhbil Sahil Müsnet'te tarz etmişlerdir. Burada e, Abdullah bin Yezid radıyallahu anh'ın ağlamasının sebebi, yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dininizi ve amellerinizin sonucunu Allah'a emanet ediyorum diyerek yolcu uğurlardı. Yani bize de böyle veda etti manasında. Ama işte insanlar dünyalıklara daldı manasına getiriyor. Onunla ilgili olarak bu hadisi rivayet ediyor. Çünkü davet edildiği yemekte ev döşenmişti. Artık ne şekilde döşenmiş? Belki de lüks döşemeler vardı. Bu yüzden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 Allah'ım onun için yeri dür, yolculuğu ona kolaylaştır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Mehamili, Etduada, İbn-i Zeyme, İbn-i İban, Hakim, Ahmet bin Hanber, <gülüyor> Tirmizi, İbn-i Mace, Sünem-i de Nesai, Şerh-i Sünnede Begavi, İbn-i Bişeybe Bezzar, Etduada Taberani, i̇bn Sunni Sünni, amel ve Leyle'de, İbn-i Bişan Emalisi'nde, Beyhaki, Sünnende ve Etdavatta ve Ezzüht'te rivayet etmişlerdir. Elban'da sayhada tercih etmiştir. Yolculukta konaklayınca tespih etmek, 724 nol rivayet, Enes bin Malik Radyalan dedi ki, Biz yolculukta bir yere konakladığımız zaman hayvanların yükü indirilmedikçe tespih etmezdik. Bu hadis müslimin müslümin şartına göredir, Bezar Tarihinde Bukhari, Ebu Davud, Zeyel Mahdisi, El Muhtare'de, Darik Utni, El İlel'de, Taberani, Evsat'ta, Zehebi, Mucemül Kebirde <gülüyor> rivayet etmişlerdir. Evlenenlere yapılacak dua, 725 olur rivayet, Ebu Hureyri radıyallahu anh dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse evlendiği zaman onu şöyle tebrik ederdi. Allah senin lehine ve senin üzerine bereket versin, ikinizin arasını hayırla birleştirsin. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. i̇bn Necar Zeylü Zeylu Tarihi Bağdat'ta, Hakim, i̇bn Ahmet, Said bin Mansur Sünnen'in Ebu Davud, Tirmizi, i̇bn Mace Darimi, Nesai Amel ve ile de, i̇bnüs Sünni amel yevm ve leylede İbn İbn es BH ki sünnende rivayet etmiştir. Mukbil bin Hadisayül Müsned'de tahrice etmiştir. Safa ve Merve üzerinde söylenecek zikir 726 numaralı rivayet Cabir bin Abdullah radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Safa üzerinde durduğu zaman 3 defa tekbir getirir ve Allah'tan başka ibadete layık yoktur. O birdir, ortağı yoktur. Mülk onundur, hamd onadır, o her şeye kadirdir derdi. Bunu üç defa yapar ve dua ederdi. Merve üzerinde de aynısını yapardı. Bunu müslimin şartına göre bir isnatla Ebu Ahmet el Hakim, Avali Malik'te, İbn-i İbban, İmam Malik, Ahmet, Nesai, Begavi Şerru de, Kadıyül Maristan Meşehası'nda, Beyhaki Sünnet'e, İbn-i Asakir Mu'cem'inde ve tarihinde rivayet etmişlerdir. Rüzgar estiğinde söylenecek şeyler 727 numaralı rivayet Ubeybin Ka'b radıyallahun te'der. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Rüzgara sövmeyin. Onda hoşlanmadığınız bir şey görürseniz şöyle deyin. Allah'ım biz senden bu rüzgarın hayrını, onda bulunanın hayrını ve emrolunduğu şeyin hayrını isteriz. Bu rüzgarın şerrinden, onda bulunanın şerrinden ve emrolunduğu şeyin şerrinden sana sığınırız. Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i Sunni ve leyle'de, Bukhariya'da, Müfred'de, Ahmet, Tirmîn, Zinne, Sayı, sünnel Hakim, Ziyav-i Maktisayel, Muhtar'ı'da, İbn-i Şeybe, bin Hümeyt, Şerh-i ve Deylem'i rivayet etmişlerdir. Elbani Sayh'a'da, Muhbil bin Hadis, sayı Müsned'de tahriş etmişlerdir. Bu hadisin diğer bir rivayetinde rüzgara sövmeyin zira o Rahman'ın nefesindendir buyuruluyor Nefes sıfatı da ispat ediliyor. Onun da isnadı Said'dir. esma Hüsna ve sıfatlara dair yazdığımız Risale'de o lafızda taricini görebilirsiniz. Yağmur yağdığında söylenecek şeyler. 728 Nol Rivayet Ayşe radıyallahu anh Nebi sallallahu aleyhi ve sellem sema ufkunda hareketlenme görürse namazda dahi olsa işi bırakır ve şöyle derdi. Allah'ım bunun şerrinden sana sığınırım. Eğer yağmur yağarsa Allah'ın faydalı olarak inen bir yağmur kıl derdi. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bukhar ve Müslim bu lafızla rivayet etmemişlerdir. Bunu Ebu Davud, Bukhar Edebül Müfredde, Ahmet İbn-i i̇bn Mace, Mamir bin Raşid El Camii'de, İbnevi Şeybe, Mucem'in Efsat'ta ve Etduada Taberani, Abd bin Hümeyt, İshak bin Rahuye, İbn-i Arabi Mucem'in'de, Ebu Naim Hilyetül Evliya'da, Haraiti, Mekârimül Ahlak'ta, i̇bn Sünni Sunni, Amel-i Yevmeleyle'de, İbneb-i Dünya, El-Matar'da, Ebu Bekir-i Şafi, El-Gaylaniyat'ta, Beyhaki, Sünen'de ve davatlar rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadi, Cami-i tercih etmiştir. Savaş, savaşacak kimsenin yapacağı dua, 729 olur rivayet, Suhaib radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hayber günlerinde dudaklarını oynatıyordu. Ne söylediği sorulunca şöyle buyurdu, Seninle söyler, seninle harekete geçer, senin yardımın ile savaşır ve seninle hamle yaparım. Bu hadis-i şartına göredir. Kuday-i müsned yaptı: Ahmet, ziyol muhtarede Darimi, Teyzeb-i Lasar'da Taberi rivayet etmişler. Muhbibin Hadis-i El-Müsned'de etmiştir. 730'un oğlu rivayet, Enes bin Malik Radyoland dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biriniz namazdan uyuyakalır veya unutursa hatırladığı zaman kılsın. Zira Allah Teala Beni zikretmek için namaz kıl. Taha 14 buyurmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaşacağı zaman şöyle derdi. Allah'ım sen benim dayanağım ve yardımcımsın. Senin yardımınla savaşıyorum. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ee, yani ve ente azudi ve ente nasiri ve bike u derdi. Buradaki azud ifadesi. E, destek, dayanak manasından nasir ifadesi de aynı şekilde yardım manasında. E, kimine göre bunlar isme delalet eden sıfatlardır. Fakat isim olarak sabit olmamış. Burada haber kipinde geliyor. Bunu e, Bukhar ve Müslim'in şartlarına göre bir <gülüyor> ismatla beyhaki el-esma ve sıfatla i̇bn İbn -i Ahmed Ahmet, Zeyaül El-Muhtare'de Ebu Davud, Tirmizi, sünev Kübra'da Nesai, Taberani, Etdua'da Ebu Yala, hilyet Ebu Naim rivayet etmişlerdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Huneyn günü duası. 731 olur. rivayet Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin Huney günü, diğer rivayette Uhud günü demiştir. Şöyle dedi, Allah'ım dilersen bugünden sonra sana ibadet edilmez. Bunu Bukhara ve Müslim'in şartlarına göre bir isnatla hatip tarihinde Ahmet, İbn-i Ban, Ab bin Humet ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Savaşta vurulunca söylenecek şey 732 olur rivayet. Cabir bin Abdullah radiyallahu anh'a dedi ki, Uhud savaşında Müslümanlar bozguna uğradıklarını sanıp dağılıp kaçtıklarında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ensar'dan 12 kişiyle beraber bir köşede kalmıştı. Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh de onlar arasındaydı. Müşrikler kendilerine yetişince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yandakilere dönerek müşriklere kim karşı koyacak buyurdu. Talha radıyallahu anh hemen ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen yerinde kal buyurdu. Ensardan diğer biri çıkarak yalan Resulü ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peki sen çık buyurdu. Adam öldürünceye kadar müşriklerle savaştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Müşriklerin tekrar saldırıya geçtiklerini görünce yine onlara kim karşı koyacak buyurdu. Talha radıyallahu anh yine ben dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sen dur buyurdu. Ensardan biri çıkarak ben varım dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem peki sen çık buyurdu. O adam da öldürülünce kadar savaştı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin böyle söylemesi ve ensardan da bir kişinin çıkıp öldürülmesi devam edip gitti. Sonunda Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve Talha radıyallahu anh kaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim karşı koyacak buyurunca Talha radıyallahu anh ben dedi. Talha radıyallahu anh kendisinden önceki 11 kişi gibi çarpıştı. Elinden yara alıp parmakları kesilince Talha radıyallahu uf dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer Bismillah deseydin insanların göz önünde melekler seni yükseltirlerdi. Sonra Allah azze ve celle böylece müşrikleri geri çevirirdi. Bu hadis müslimin şartına göredir. i̇bn Sünni amel yevme ve leyle de Nesai İbn-i Sakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Elbani Es-Sahiha da tahric etmiştir. Hastalıklardan Allah'a sığınmak 733'ün olur rivayet Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım baras yani alaca hastalığından, delilikten, cüzzamdan ve hastalıkların kötülüklerinden sana sığınırım. Bu hadis müslimin şartına göredir. Taberani et duada, İbn-i İbban, zeyr Mahdisi el-Muhtare'de, Ahmet, Tayalisi, İbnebişeybe, Ebu Davud, Mesai, Ebu Yala, Tarih-i İsbehan'da Ebu Naim, El-Kamil'de i̇bn Adi, Fevaidinde temmâm rivayet etmişler. Muhbil bin Hâdîca Müsâid de tahric etmiştir. Kabul edilmeyen duadan Allah'a sığınmak. 734 nolu rivayet. Enes radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ım doymayan nefisten sana sığınırım, faydasız namazdan sana sığınırım, içtirmeyen, kabul edilmeyen duadan sana sığınırım, huşu duymayan kalpten sana sığınırım. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Bunu Ebu Tahir Es-Silefi Meşehatul Bağdadiye'de, İbn-i İbban, Hakim Ziyal maktis el Ahmet, Ebu Davud, Sünnel Kübra'da Nesai, Şeru Sünnet-i Begavi, Abdurrazak Taberani, mucem ve Etdua'da, Kuday-ı Müsned-i rivayet etmişler. Muhbil bin Hadisayr-ı Müsned'de tercih etmiştir. Fakirlikten Allah'a sığınmak 735 nol rivayet. Ebu Rere radıyallahu anh'ten Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle derdi. Allah'ım ben fakirlikten, azlıktan, zilletten sana sığınırım. Zulme uğramaktan ve zulme uğratılmaktan da sana sığınırım. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Hakim İbn İbn Ahmed, Ebu Davud, Nesai, İbn Mace, Edebü'l-Müfredte Buhari, Beyhaki rivayet etmişlerdir. Mukbil bin Hadi Saylü'l-Müsned'de tarcih etmiştir. Kabir azabından Allah'a sığınmak 736 no'lu rivayet Ebu Hurayra radıyallahu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Allah'ım kabir azabından sana sığınırım." Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i Yasım, Es-Sünne'de, Taberani, Et-Dua'da, Beyhaki, davatül Kebir'de, Et-Dani, Sünnel-i Varde, Fil-Fiten'de rivayet etmişlerdir. Kitabut Tıp, Allah Teala şöyle buyurmuştur. Ey insanlar, Rabbinizden size bir öğüt, göğüslerdeki için bir şifa ve müminler için bir hidayet ve rahmet gelmiştir. Yunus Suresi 57. ayet. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olan ayetler indiriyoruz. O zalimlerin ise hüsranını artırır. İsra 82. ayet. Hasta olduğum zaman yine o bana şifa verir. Şuara 80. ayet. De ki bu Kur'an iman edenler için bir hidayet ve bir şifadır. Hussilet 44. ayet. Tabip Allah'tır. 737 olur rivayet? Ebu Rimse radıyallahu dedi ki, Babam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bana sırtındakini göster, ben tabibim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, tabip Allah'tır, sen şefkatli bir adamsın, onun tabibi yaratanıdır. Bu hadis Müslim'in şartına göredir, Ebu Davud, İbn-i İbdan Ahmet, Taberani, i̇bn Sad Tabakat'ta, İbn-i Şebbe, tarih Medine'de, i̇bn Bişeybe, Şeybe, Musannef'inde ve Müsned'de, İbn-i Ebi Asım el vel-Methani'de, Dulabi el -Kuna'da veha ki şu hafta ve delailün nübüvede rivayet etmişlerdir. Elbani sayya da Muhbil bin Hadis'i Müsned'de tercih etmiştir. Hastalıkların günahlara kefaret olması 738 no'lu rivayet Ebu Bürde Raymonla Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımlarından birinden ki onun Ayşe radıyallahu anha olduğu sanılıyor. Şöyle dediğim rivayet etmiştir. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hastalığı şiddetlendi ve sızlandı. Dedim ki ey lan resulü muhakkak ki sen sızlanıyorsun. ''Şayet bizden bir kadın bunu yapsaydı ona hayret ederdim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, ''Bilmiyor musun muhakkak ki müminin günahlarına kefaret olmaz için hastalığı şiddetlenir.'' Bu hadis Bukhar ve Müslüm'ün şartlarına göredir. i̇bn Sa'd tabakatına rivayet etmiş, Elbani Sahih'a da tercih etmiştir. Hastalığa sabretmenin fazileti 739 nol rivayet. Cabir radiyalan dedi ki, ''Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip humma bize karşı şiddetlendi.'' dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki, isterseniz o sizden kaldırılsın ya da kalıp sizin için temizlik olsun. Dediler ki hayır kalsın ve bizim için temizlik olsun. Bu hadis Bukhara ve Müslümin şartlarına göredir. Ebu Cafer İbnül Buhteri Musa'nın Nefat'ta, Ahmet Hakim İbn-i Ebu Yala, Abdül Humeyd i̇bn Bit Dünya, El Marad ve El Kefarat'ta, Beyhaki ı Sünende ve Davat'ta ve Şuab-ı rivayet etmişlerdir. Bu hadis e, tedavi olmayı terk edip hastalığa sabretmenin müstahap olduğuna açıkça delalet ediyor. E, sonraki başlıkta bununla ilgili Tedavi terk edip sabretmenin fazileti. 740 ne rivayet? Ebu Hureyir anh dedi ki, kendisinde cin çarpması olan bir kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve dedi ki, Ey Allah'ın Resulü Allah'a dua et de bana şifa versin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İstersen Allah'a dua ederim, sana şifa verir. Eğer dilersen sabret, sana hesap sorulmaz. Kadın dedi ki, sabredeyim de bana hesap sorulmaz. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebu'l-Hasene Sükkeri Meşyahası'nda, İbn-i Hakim Ahmet Mehamili Emali'de, i̇bn İsmail El-Esbehani, Ettergib'de Terhib'de, Hennad Züdd'de, Ziyar-ı ise El-Emraz'da, i̇bn Adi El-Kamil'de rivayet etmişlerdir. Tedavi olmanın caiz oluşu, 741 mol rivayet Usami bin Şerik radıyallahu anh'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin yanındaydım. Her taraftan Bedeviler geldiler ve dediler ki Ey Allah'ın Resulü bize şu işi yapmada bir günah var mı? Şöyle davranmada günah var mı? Yani böyle bir şeyler sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ey Allah'ın kulları Allah sizlerin sorduğu şeyleri işleyen kimseden günah kaldırmıştır. Ancak din kardeşinin ırzından, şeref ve bir şeyler kırpan kimse bulgunun dışındadır. İşte helak eden ve günah olan budur. Bedeviler bu defa, Ey Allah'ın Resulü hastalandığımız zaman tedavi olabilir miyiz diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Evet Ey Allah'ın kulları, muhakkak ki Allah indirdiği her hastalığa şifada koymuştur. Bundan sadece ihtiyarlı karıştır. Dediler ki, Ey Allah'ın Resulü insana veya Müslümana dediler. Verilen en hayırlı şey nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlaktır buyurdu. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Begavi şerhü sünnede hakim İbn-i İbban, Ziyal-i El-Muhtare'de, Bukhara'de, Müfredde, Ebu Davud, Ahmet Talisi, İbn-i Mace, Tirmizi, İbn-i Cadd, Müsned'inde, İbn-i Ebi Şeybe, Hümeydi, İbn-i Bişram, Emalis'inde, Taberani, Ebu Naim, Tarık-ı İspan'da, İbn-i Azmel Muhalla'da, İbn-i Sakir tarihte, Beyhak-ı Sünn etmiştir. Burada e, gördüğü gibi aynı zamanda Ebu Davud'un rivayeti e, muhtasardır. Orada ey Allah'ın kulları tedavi olun. Zira Allah e, indirdiği her hastalığa şifada koymuştur. şeklinde rivayet bu Ebu Davud'un sineminde. Burada kıssanın tamamı var. Yani ey Allah'ın kulları tedavi olun sözü bir emir değil izin cümlesidir. Çünkü öncesinde tedavi olabilir miyiz? Buna izin var mı diye bir soru soruluyor. Allah Resulü de evet olabilirsiniz manasında tedavi olun diyor. Yani buradaki tedavi olun kesinlikle emir değil. izin vermedir. Ruhsattır. Ee, yoksa tedavi olmamak daha fazletlidir. Yani kişinin tedaviyi ruhiyeyi bunları terk edip de hastalığa sabretmesi ee, daha fazletlidir. Nitekim az önce geçen rivayette ee, kadın işte bana dua et dediğinde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam istersen sabret bu senin için daha hayırlı olur. Ee, hesapsız, sana hesap sormaz yani hesapsız cennete girersin e, diyor. Bu kör sahabenin e, ama hadisinde kör sahabenin gelip e Allah'ın Resulü işte bana dua et gözlerim açılsın diye e, teklifinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine aynı şeyi söylemiştir. İstersen sabret sana cennet var, istersen dua edeyim. Diyor. Adam duayı tercih ediyor. Allah Resulü ona bu duayı öğretiyor. Yani sabretmek tedavi olmaktan ve rukiye yapmaktan daha faziletli. Bununla beraber sabretmeyen, sabra karşı şey değil. Yani bunun tam zıttı değil kişinin tedavi olmaz veya rukiye yapmaz Sabrı veya tevekkülü tamamen iptal eden bir şey değil. Cevaz verilen bir şey. Sabrı tamamen iptal eden şey e, Allah'ın takdirine itiraz etmek. Bundan dolayı işte kaderi suçlamak, bunun gibi şeylerdir. Bunlar kişiyi günah sokar, sabrı tamamen iptal eder. Ama e, tedavi olmakla veya ruhaya yaptırmakla kişi e, sevabını eksiltir. Yani sabır mertebesinde bir eksiklik, rıza en azından rıza mertebesini kaybeder. Belki sabır mertebesine kalır ama rıza mertebesini kaybeder, sevabında eksiklik olur. Hadislerin delaleti bu şekilde Allahu u -Aleyh. Her hastalığın şifası indirilmiştir. 742 olur rivayet Zekvan Raymullah dedi ki Ensardan birisi şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaralı birine hasta ziyareti yaptı ve buyurdu ki onun için falan tabibi çağırın. Tabibi çağırdılar ve geldi. Dediler ki elan Resulü tedavinin bir faydası olur mu? Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Subhanallah, Allah yeryüzüne şifasını kılmadık bir hastalık indirmiş midir ki? Bu hadis-i müslümin şartına göredir. Ahmet, e, Ebu Naim marifede e, rivayet etmiş, elban Sayya da tercih etmiştir. <gülüyor> Haramda şifa yoktur. 743 ne olur rivayet? Ebu Vail Şakik bin Seleme Rahimullah dedi ki, bir adam sarlık hastalığına yakalanmıştı. Yani hepatit, karaciğer hastalığı, karaciğer iltabı. Ona sarhoş edici bir içkiyi övdüler. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh bunu sorunca şöyle dedi. Muhakkak ki Allah şifanızı size haram kıldığı şeylerde kılmamıştır. Bunu Bukhari ve Müslüm'ün şartlarına göre bir isnatla İbn-i Şeybe hakim, İmam Ahmet el-Eşribe'de, Abdurrazzak, Taberani, Şerhumu e, Müşkülü, Meanil Asar'da, Tahavih, Süren'de B.H. 2 rivayet etmişler. Elbani da tercih etmiştir. Tedavide haram maddeler kullanmak. 744 olur rivayet. Mesuh Rahimullah'tan. Abdullah bin Mesud dedi ki Ey insanlar size ne oluyor? Çocuklarınıza sarhoş edici içki mi içiriyorsunuz? Şüphesiz çocuklarınız fıtrat üzere doğdular ve muhakkak ki Allah haram kıldığı şeylerde size şifa kılmamıştır. Bu eser Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Müsnedinden e, naklen i̇bn Hacer, Metal-i de isnadını vermiştir. Abdül ve Taberan'da ayrıca rivayet etmişlerdir. Tedavide necis maddeler kullanmanın yasaklanması. 745 no'lu rivayet. Ebu Hüreyya Radiyalan'ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem habis yani pis maddelerle tedaviden yasakladı. Bu hadis müslümin şartına göredir. Ebu Naim, Hilyetül Evliya'da hakim Ahmet, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Mace, İbn-i Bezzar, El Müttefak'ta Hatip, ve beyhakir rivayet etmişlerdir. Burada bir anekdot, önemli bir anekdot var. Habis derken, pis derken, e, burada insanların akıllarıyla habis gördükleri, pis gördükleri şeyler değil. Şeriatın, kitap sünnetin, vahyin e, habis dediği şeyler e, esastır. Yani şeriatın haram kıldığı şeyler söz konusudur burada. İsterse akıllar, insanların akılları temizlesin, tertemizlesin. Hatta Alkol e, temizleyici madde olarak kullanılıyor. Dezenfektan olarak satılıyor. İsteigini söylesinler. Şerap bunu haram kıldıysa o habistir. İşte Allah ve Rasulü onlara Allah onlara kendi işlerinden öyle bir Rasul gönderdi ki onlara habis şeyleri haram kılıyor. Tayyip temiz şeyleri helal kılıyor. ayetine, Ara suresinde belirtilen şey de budur. Allah ve Rasulü neyi haram kıldıysa insanlar temiz de görseler o habistir. Neyi de helal kıldıysa insanlar pis de görse o helaldir, temizdir. Burada yine habis kelimesiyle ilgili olarak mesela Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu habis bitkilerden yiyen de gelmesin diyor. Sarımsağı e, turbu kasteliyor. E, bunun üzerine insanlar haram kılını demeye başlıyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hemen onlara mani oluyor. Dikkat edin ben haram kılmıyorum. Lakin bunun kokusu eziyet vericidir buyuruyor. Yani sarımsak mesela hakkında habis diye bu hadiste geçmesine rağmen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat tedavide kullandığı şeylerden birisi. Bunlardan bir örnek, delil isterseniz. Bir gün e, Mughire bin Şube'den Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sarımsak kokusu yoğun bir şekilde hissedince nedir bu böyle diyor, ben yasaklamadım mı işte bu koku? Bu şeylerden de gelmesin diye. E Allah Resul benim hakkımda acele etmeden önce bir yarama bak diyor. Bakıyor ki bir yarası var, yarasına sarımsak kullanmış. Sen mazursun diyor Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam. Burada da tedavi için sarımsak uygulanmasına Allah Resulü aleyhisselatü Vesselam hem kavli hem takriri olarak bir onayı gözüküyor. Mazur görüyor yani. Burada demek ki Habisi böyle aletlik almak doğru değil. Habisiyle kast edilen şeriatın haram kıldığı her şeydir. Yani akıllarla değil. Yani bazılarının bugün e, helal gıda sertikası, helal damgası, bazı ilaçlar hakkında veya yiyecekler hakkında buna uğraşanlar bunu akıllarla birlemeye çalışıyorlar. Bu sebepten pek çok hata yapıyorlar. Aslında helal olan pek çok şeyi haram kılıyorlar. E, diğer taraftan haram kılmış bazı şeyleri de helal saymalarda söz konusu evet hastanın tedavisi için su içirmemek 746 ne olur rivayet <gülüyor> e, Katade bin Numan anh, dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu muhakkak ki Allah tebalik ve teala bir kulu sevdiği zaman tıpkı birinizin hastasını sudan koruduğu gibi onu dünyadan korur bu hadis-i şartına göredir. İbni Asim Züüt'te, Bukhari tarihte Abdullah bin Ahmet Züüt'te, İbni Ben Hakim Tirmizi İbni Şeybe, Tehzibül Asar'da Taberi, Taberani, Mucem'ü sahabede Begavi, Kuday-ı Müsnedüşşeyap'ta, İbni Kani Mucem'de, Ebu Naim bu Nebevi'de ve Marifede, İbni Sakir tarihinde rivayet etmiştir. Ee, burada işte... Birinizin hastasını sudan koruduğu gibi de mesela Allah aleyhi Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki hastayı korumak için bazı hastalıklarda en azından su içirmiyorlar da Allah Resulü burada kavli olarak bunu onaylamış oluyor. Evet Allah izin verirse tıp kitabına hacamat tedavisi bölümleriyle devam edeceğiz sonraki derslerde. Subhaneke Allahumma ve bihamdik ve eşradenle dahillen tevateke la şerike lek ve estağfuruke ve töb